Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Size Allah'a hamdü senalar olsun Mekke-i Mükerreme'den telefon ediyorum İki gün önce Cidde'ye geldik Cidde ile Mekke arasında efendim Geçtiğimiz günlerde yağışlar çok olmuş buralara çok yağmış Yani görülmemiş, yıllarca görülmemiş şekilde Ben tepeleri görünce hayret ettim Her taraf Türkiye'deki gibi böyle otlar dolmuş. Halbuki hep kum görünürdü. Efendim tepelerde yeşillikler böyle ekin tarlalarının rüzgarda sallandığı gibi otlar salla, böyle dalgalanıyordu. Şaşırdım. Güzel olmuş dağlar böyle yemyeşil. Efendim havalar latif burada. Efendim çok sıcak değil yani. Hani e, şey efendim böyle alıştığımız, duyduğumuz şekilde böyle fazla güneş Güneş şartması falan olacak durumlar yok. Aşağı yukarı 25 derece falan. Medine-i Münevvere daha soğukmuş. Geceleri bazen üşütüyormuş. 3-5 dereceye düşüyormuş. Mekke-i biraz daha latif. yani tahammül ediliyor. Dün teravih namazını Mescid-i Haram'ın 3. katında yani sutuh denilen efendim teras denilen kısımda kıldık. Elhamdülillah en ön saftaydım ben. Kabe-i Müşerrefe gözümün önünde böyle görünüyordu yukarıdan. Efendim böyle aşağıya doğru bütün tavaf edenler görünüyordu. Burada garip e, tabii e, tahmin etmediğiniz şeyler oluyor. Yani teravih kılanlar olduğu gibi Kabe-i Müşerrefe'nin etrafını serbest bırakmışlar. Tavaf etmek isteyenler de o esnada tavaf ediyorlar. Tavaf çok kalabalık. Biz en tenhaz zamanını bulmaya çalıştık ömrümüzü yapmak için. İkindiden önce tavaf yaptığımız halde gene bir kalabalık vardı. Akşamları falan daha kalabalık oluyormuş. Efendim eskiden geceleri tenha olurdu. Şimdi Ramazanda kimse uyumuyor maşallah. Herkes ibadet aşkıyla, şevkiyle ayakta efendim sabahlara kadar e, namazlar, efendim teheccütler, e, tavaflar. Onun için bu sene Mescid-i Haram çok kalabalık, başka senelerden daha fazla bir izdiham var. Her zaman Ramazan'ın son 10 gününde biraz böyle kalabalık artardı ama bu sene daha fazla diyor arkadaşlar. Eski seneleri bilen, tecrübeli kimseler söylüyorlar. Allah herkesin efendim ziyaretini, ömresini, ibadetini, namazını, niyazını, sıyamını, kıyamını, efendim sıyam oruç demek, kıyam da gece namazları manasına geliyor kabul eylesin. E, rahmetine erdirsin Mağfiretine mazhar eylesin. İki can da öz ve bahtiyar eylesin. tabii böyle e, efendim Ramazan başladı derken üçte ikisi geçti. Yani yarın artık efendim aşrı ahir veya el aşgül evahir de deniliyor. Yani 3'e ayrılırsa bir ay başı, ortası, sonu diye. Aşr-ı ahir en sonuncu 10 günlük bölümü demek olur. Veya aşr-ı evahir denilirse en sonda olan 10 günler manasına gelir. İkisi de geçer kitaplarda. Aşr-ı ahir diye de geçer. Aşr-ı evahir diye de geçer. İkisi de doğru. Efendim son aşra geldik. Yani Ramazan'ın 20'sinden sonraki Son 3'te birine geldik. 10-20, 30-20'si yirmi, geçti. Efendim şimdi kaldı en sonundaki 10 gün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, daha Recep ayı geldiği zaman başlardı dua etmeye. Ya Rabbi recep Şaban'ı bize mübarek et, bizi Ramazan'a eriştir diye dua ederdi. Ramazan'ı kollardı, gözlerdi. Ramazan'da ibadetleri Recepten Şaban'dan daha ziyade olurdu. Ramazan'ın sonu 10 gününde de daha fazla olurdu. Yani artık son aşıra geldiği zaman, son 10 güne geldiği zaman Peygamber Efendimiz kendisi uyanırdı geceleri, uyku uyumazdı. O kadar ibadet ederdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri. Ve ikinci mühim bir husus, evdeki insanları da uyandırırdı. Yani hadi bakalım siz de kalkın derdi. Bunun sebebi de bu son 10 günün gecelerinin çok kıymetli olmasına yani onlara da efendim, o şerefler, o feyizler, o sevaplar, o mükafatlar efendim, nasip olsun diye onları da kaldırırdı Peygamber Efendimiz. Demek ki biz de kendimiz de bu son 10 günde ibadeti çoğaltmalıyız. Hem de aile halkımıza da çocuk çocuğumuza da hadi bakalım siz de gayrete gelin demeliyiz. Zaten okullarda tatil, efendim, küçüklere de söyleyebiliriz. Zaten namaz kılmak efendim mesai ibadetlerini yapıyorlardır. Efendim çocuk okula gidiyor diye onları ihmal etmek, ettirmek veya kılmamalarına göz yummak anne baba için doğru olmaz zaten ama şimdi bir de tatil efendim tatil olduğuna göre hadi bakalım isterseniz gece uyumasanız bir de ne olacak? Öğleden önce uyursunuz, öğleden sonra uyursunuz denilip bu gecelerin ihyaсына efendim onları da teşvik etmek lazım geliyor. Peygamber Efendimizin davranışından bunu görüyoruz. Evdekilerde uyandırması, hane halkında uyandırması önemli. Kendisi de şedde mi zerahu diye geçiyor hadisi şerifte. Yani gayret kemerini beline kuşanır ve aşırı bir efendim aşkıyla, şevk ile, zevk ve lezzet ile ibadet ederdi. Evet, zevk ve lezzet kelimelerini kullandık. Tabi dindar insanlar bunları bilirler. Efendim ibadetlerin muazzam bir lezzeti ve zevki vardır ki e, şekerlerde, baklavalarda şekerlemelerde olmaz. İşte Ramazan'da insan böyle bunları öğrenmiş oluyor. Yani mevlasisi ile baş başa gece geçirmenin, efendim sevdiği ile baş başa gece geçirmenin, efendim lezzetini, zevkini zevkini tatmış oluyor zikirlerle. E, efendim namazlarla niyazlarla gözyaşlarıyla son derece tatlı efendim bir e, manevi deruni lahoti yaşam son derece güzel e, günler efendim son derece zevkli günler Allah Teala Hazretleri o zevkleri o lezzetleri herkese duyursun. Çünkü duymayan duymadığı için o ibadetleri yapamıyor ama tadını alan da bırakamıyor yani. Dışarıdan yorgunluk gibi görünen ibadetlerin içinde ne kadar büyük zevkler, zevkler ve tatlar ve lezzetler olduğunu tadan bilir. allah Teala hacetleri herkese tattırsın. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hali hayatında peygamberlikten sonra, peygamberlikten önceki devrede de hıramı arasına çekilirdi. Böyle mevdasıyla baş başa tek başına efendim, insanlardan uzak ibadet ve dağıtın zevkinin en yüksek şahikalarına ulaşmıştı. Onlar da bizim için birer ibrettir. Onun için tasavvuftaki halvet vardır. 40 günlük efendim ibadet vardır. O olmazsa herkes yapamayabilir ama Ramazan'ın son 10 gününde efendim itikah sünneti vardır. İtikah sünneti tabi çok sevap ve bu sevaplı geceleri güzel geçirmenin çaresi itikafa girmek. Evden ayrılıp camide yatıp kalkıp itikaf etmek efendim e, en kestirme en güzel çare oluyor. Peygamber Efendimiz öyle yapardı. Bu son 10 gün içinde Kadir Gecesi var. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz e, Kur'an-ı Kerim'de met edilen Kadir Gecesi'ni ashabına son 10 günde aramalarını tavsiye buyurmuştu son 10 günlerinde arayın Ramazan'ın efendim son 10 günlerinde olabilir Kadir Gecesi diye tavsiye buyurmuştu. Onun için e, bu benim olan bir de Kadir gecesidir. Kadir gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri efendim sure indirmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Eee inna enzelnahu fi leyletil kadir diye başlayan sureyi indirmiştir. Bu surenin e, ne sebeple indiğine dair kitaplarda bilgiler var. Onlardan birisi şu: Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün ashabına dört e, mübarek insanın Allahu Teala hazretlerine beni İsrail camiasından efendim onlara mensup ki dört mübarek insandan. E, 80 yıl hiç isyan etmeden bir göz yumup açıncaya kadar bile hiç isyan etmeden güzel ibadet ettiklerini anlattı. Ee, ve bu dört kişi Eyüp Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Hızkıyıl Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam olduğunu belirtti. Şimdi Yuşa Aleyhisselam'ın biliyorsunuz Beykoz'da İstanbul Boğaz'da e, makamı var. Yani Yuşa Aleyhisselam'ın orada olduğuna dair bir rivayet var, orada makamı var, mescidi var, efendim, ziyaretgah, hatta bir kabir orada bulunuyor. Yuşa Aleyhisselamı o bakımdan halkımız hele İstanbullular tanırlar. Özel bir tepe var, Yuşa Tepesi diye Beykoz'da. Eyüp Aleyhisselamı hepimiz sabrından dolayı peygamber olduğu için ve sabırla nasıl... Allah'ın rızası kazanmış olduğundan dolayı biliriz. Zekeriya Aleyhisselam'ı biliriz. Efendim Camilerin mihraplarının üstünde küllema tehele aleyha zekeriye el mihrabe ve cede indiha rızka diye. Zekeriya Aleyhisselam'ın ismi niyetle efendim böyle mihrapların üstünde yazılıyor. Onun sebebi o cümlede mihrap kelimesi geçmesi tabi. Ondan yazılıyor ama böylece Zekeriya Aleyhisselam'ı bizde efendim her zaman Mescid'de ismini karşımızda görmüş oluyoruz. Meryem Validemiz ibadete kendini adamış bir mübarek cennetlik hatun e, kişiydi. E, e, kimsenin girmediği sadece e, efendim Zekeriya Aleyhisselam'ın kendisine böyle iyice geçecek getirdiği bir kilitli mahalde ibadetle meşguldü. Allah'a ibadetle vaktini geçiriyordu. Zekeriya Aleyhisselam onun yanına ne zaman ihtiyaç olan maddeleri getirmek için girse küllema ne zaman ki demek hüdûlama dehala aleha zekeriyal mihrabı ve cireinde her ruzka Meryem validemizin yanında çeşit çeşit mevs o mevsimde oralarda hiç görülmeyen çok güzel müstesna lezzetli efendim yiyecekler bulurdu tabi bu Meryem validemizin e, ibadetinden dolayı Allah'ın ona ikramıdır keramettir Kera, Kur'an-ı Kerim'den keramete misaldir. Zekeriya Aleyhisselam da bir peygamber. Allah'ın vahyine mazhar. Efendim manevi halleri iyi bilen bir kimse soruyor ama e, diyor ki e, ya Meryem Ennârik hacca. Bunlar sana nereden geldi böyle kapı kilitli kimse buraya giremez gelemez benden başka. Nereden geldi? Kalbe tüvem Allah'ın indinden huzurundan lutfundan kereminden geldi. E, diye İnna Allahi yazık meşabi taylisap. Allah böyle Dilediği kullarını hesaba, akla, mantığa efendim olağan duruma sığmaz bir şekilde rızıklandırır diye efendim cevap verdiğini Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Bu bir keramettir. Hani radyolarda, televizyonlarda efendim ben kerametlere inanırım, ben inanmam efendim bilmem. Peygamber Efendimiz kaybı bilir, bilmez efendim vesaire. Efendim ben hadislere inanırım, inanmam diyen çeşit çeşit din ilminden habersiz efendim, insanlar var işte onların bilmesi lazım herkesin bilmesi lazım onları sözün dinleyenlerin de bilmesi lazım kerametli evliya hakkun, evliya Allah'ın Allah'ın sevgili kullarının kerametleri haktır. böyle Allah ikramlarda olan üstü hallerde bulunuyor evet işte gelelim inna ezel nahu filletir kadir suresinin sebebin yüzülü olan olaya bunları anlattı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, Rıdvanullah aleyhi mecmain, Eyyub aleyhisselamı anlattı, Zekeriya aleyhisselamı, Hızkıl aleyhisselamı, Yuşa aleyhisselamı anlattı. Ve şey dedi, yani bak bunlar 80 yıl Allah'a hiç asi olmadan çok güzel kulluk etmişler deyince, ashab-ı kiram hayretler içinde kaldılar, hayran kaldılar. Efendim bunun üzerine Allahu Teala Hazretleri Cebrail'i gönderdi. Cebrail aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, Ya Muhammed, sen ve ashabın o dört kişinin 80 sene Allah'a hiç asi olmadan ibadet ettiklerini duyunca hayran kaldınız, heveslendiniz, arzu ettiniz, efendim beğendiniz, şaşırdınız ya, İşte fakat enzellallahu aleyke hayran min zalike Allah size, efendim, yani sana ve ashabına ümmeti Muhammed'e e, Resulullah e, daha hayırlısını indirdi efendim diyerek bu inna enzelnahu suresini peygamber efendimize efendim, bildirdi inna enzelnahu fiil edildi kadr suresi böylece indi tabi e, efendim e, buradan anlaşılıyor ki Allah celle celaluhu lütfuyla keremiyle peygamber efendimize ve ashabına Efendim e, çok büyük bir ikramda bulunmuş oluyor Onun için Efendim e, şey e, böyle bir günde o 83 yıl kadar tutar 83 yıl küsür tutar Efendim bin ay e, 83 yıllık bir ömrün sevabına hümet Muhammed e Lühu ile Keremiyle Allah-u Teala oldu. Tabi bu çok büyük bir ikram. ashab bundan fevkalade efendim e, sevindiler ve fevkalade bayram ettiler. E, bu e, müjdeden dolayı, bu inna enzellan fideyledil kadri suresinin inmesinden dolayı çok çok efendim sevindiler, memnun oldular. Bir rivayet daha var. Efendim e, rivayete göre Beni İsrail'den e, Şam'un veya Şemsun diye rivayet edilen bir mübarek mücahid efendim, 80 yıl hiç silahını efendim bırakmadan Allah yolunda e, hizmet etmiş, e, cihat etmiş, efendim ona e, hayran oldukları için e, bu sahabe-i bu sure indi. Yani bak o 80 yıl öyle Allah yolunda cihat edip kılıcını hiç bırakmamış sinahlı durmuş ama Allah size işte siz de ona hayranlık duyuyorsunuz. Canınız çekiyor istiyor. Size de Kadir Gecesi'ni indirdi diye bu müjdeli sure böyle bu sebeple indiği beyan ediliyor. Ama yani burada kesin olan o rivayet veya bu rivayet Allahu Teala Hazretleri biz ümmeti Muhammed'e bu Kadir Gecesi'ni büyük bir ihsan, büyük, büyük bir ikram olarak bahşetmiştir. Allah'a hamdü senalar olsun çok büyük bir e, ikram. Yani bir gece ki içinde Kadir Gecesi olmayan 83 küsür yıldan daha hayırlı. Daha hayırlı diyor. Yani ona denk de demiyor. Ondan da hayırlı diyor. Bu büyük bir e, lütuftur. İşte bu gece bu son önümüzdeki Ramazan'ın yaşayacağımız Allah ömür verirse, kısmet ederse o son 10 günü içinde gecesi içinde oluyor bu Kadir gecesini Allah hepimize efendim yaşamayı nasip etsin. O Kadir gecesinin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Şimdi tabii Kadir gecesi ne zaman? Peygamber Efendimiz bazı işaretler vermiş. Ramazan'ın son 10 gününde arayın diye buyurmuş. Bir başka tavsiyesi son 10 günün tek Gecelerinde arayın. Yani 21, 23, 25, 27, 29 diye bu tek gecelerde aramasını tavsiye ettiği de bildiriliyor. Fakat netice itibariyle efendim, e, saklı. Yani bu son 10 günün içinde ama kesin olarak belli değil. Biz 27'sinde yani 26 Ramazan'ı 27 Ramazan'a bağlayan geceliğin Kadir Gecesi diye Efendim, e, takvimleri öyle yazıyoruz. Türk e, takvimlerinde bu gece Kadir gecesidir. Belli değil. Bu gece Kadir gecesidir ama tahmini olarak, zan olarak e, belki öyledir diye kuvvetli bir şey tahmin bu. E, yani asab ı kiramdan pek çoğu alimler, din alimleri, büyüklerimiz galiba 27'sidir. 26'sını 27'ye bağlayan gecedir demişler ama yine de e, Başka sözleri söyleyenler de var. Mesela sahabeden bazı kimseler yemin edermiş ki vallahi 29'undadır. 29'u 29 un 30'una bağlayan gece diye böyle efendim rivayet edenler var. Başka rivayetler var ama saklanmış. Şimdi bu saklanması neden? eğer bir insan kesin olarak Kadir Gecesi'ne isabet ettiğini onu ihya ettiğini bilirse ya ben Kadir Gecesi'ni yaşamış bir adamım. Elhamdülillah Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı. O sevapları aldım diye biraz gevşeyebilir. Gevş gevşemesin diye allah Teala Hazretleri bunu gizlemiş olduğunu beyan ediyor. Ee, alimlerimiz. yani Saklanmasında da hikmet var. <gülüyor> Müslümanlar Ramazan içinde çalışacaklar efendim. son ön gününde biraz daha gayretli olacaklar. Hatta öyle rivayetler var ki Kadir gecesi gezer diyenler de var. Yani her sene aynı günde olmaz. Gezer. Allah Teala Hazretleri bazen efendim öne alır, bazen sonraya bırakır. Hatta Ramazan'ın içinde gezer diyenler var. Hatta 17 Ramazan'da Bedir harbi olmuştu. O zaman Kadir gecesiydi diye rivayetler var. Hatta senenin içinde gezdiğine dair rivayetler var. O zaman bizim Arif ve Kamil olan ecdadımız, Allah hepsinden razı olsun, nur içinde yatsınlar. Şu Ramazan'da Allah onlara müstesna ikramlar ile ikram eylesin. Ne demişler? Her gördüğünü hazır, her geceni kadir bil. O daha ihtiyatlı oluyor. Demek ki her geceyi kadir gecesi gibi bilir de hazırlanırsak efendim, o geceyi öyle güzel geçirmeye sevap üzerine, ibadet üzerine Allah'ın rızasına uygun geçirmeye gayret edersek en güzel şeyi yapmış olacağız. Karşılaştığımız her insan da evet eski elbise giymiş olabilir filan ama belki Hızır aleyhisselamdır diye e, hürmet edersek, efendim tabii bütün insanlara hürmet etmek efendim zaten Hızır aleyhisselam olmasa bile gönül yıkmamak çok önemli. İnsanları sevmek lazım. Günahkarlarının doğru yola gelmesi için Dua etmek lazım. Doğru yolda yürüyenleri Allah efendim doğru yolda sabit eylesin. Ayaklarını kaydırmasın diye dua etmek lazım. Hepsini sevmek lazım. hepsini acımak lazım. Hepsinin iyiliğini istemek lazım. Evet. E, Kadir Gecesi böylece saklanmış. Hem ümidimiz var hem de tereddüdümüz var. Tabii e, şey yapıp da efendim, güvenip de gevşemememiz lazım. Tabii Diyelim ki evet, Kadir Gecesi ayın 27'si var mı? Kesin olarak bu böyle işte tereddüt yok. Bu sene 27'sinde desek bile ve bir insan Kadir Gecesinde ibadet etse bile bir de ibadetlerin kabul olup olmaması meselesi var. Yani mesela Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Keriminde, Peygamber Efendimiz'de hadis-i şeriflerinde ibadetlerin kabul şartlarını bildiriyorlar. Mesela İhlaslı olmayan ibadetler kabul olmaz. Efendim mesela haramla yapılan bir hac, Ömre kabul olmaz. Mesela başa kakarak, verileni üzerek verilen bir zekat, sadaka kabul olmaz. Bunları biliyoruz. Yani ibadetlerin bir de kabul olma durumu var. Onun için insan ihtiyatı elden bırakmamalı. Efendim ibadetine mağrur olmamalı. E, şairin birisi diyor efendim, e, cürmünü mu telefon taate mağrur olma. Yani kendi hatanı kusurlarını bil, efendim tahte ibadete böyle güvenip de gururlanma, aldanma, efendim burnunun havalarak çıkmasın, efendim çünkü belki kabul olmaz. Bilmiyoruz ki Allah Teala zedirip kabul etmeyebilir. Kabul etmezse bir sebep vardır bizim anlayamadığımız. Şerab bu mevradan eksiklerine rağmen, kusurlarına, hatalarına rağmen, bin bir türlü hata içinde olmamıza rağmen, eksikli, kusurlu, gedikli, efendim, çürüklü, çarıklı ibadetlerimizi, bu türler kabul etmesin dileriz, rahmetine vesile etmesin dileriz, ibadete mağrur olmamak lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Günahtan da ümitsizliğe düşmemek. Günah işlemiştim. Allah beni artık affetmez diye de ümitsizlik, o da haram, yasak. Ümitsizlik de yok. Yani günahkar bile olsa Allah affedebilir diye kendisini toparlayıp, tevbe edip Cenab-ı yoluna girmeli. Ve efendim ibadet ehli de olsa ibadetine mağrur olmayıp tevazuyu elden bırakmayıp edebiyle yaşamalı insan. Evet. İşte bu Kadir Gecesini ihya etmeye çalışmalıyız ama Kadir Gecesinden sonra da gevşeme lüzum yok çünkü kesin olarak Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleriyle bildiğimiz bir başka husus var ki Bayram Gecesi de ihya edilmesi gereken en sevaplı gecelerden birisidir. Allahu Teala Hazretleri yani artık ertesi gün bayram olacak diye bilinen gece yani Ramazan bitmiş teravih yok. İşte o gecede yapılan ibadetler de kabul ediyor ve çok büyük sevaplar veriyor diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hadisi şerifler var. Efendim e, biraz e, şeyi tamamlayalım. İnna ile fiil eyletil kadir. Biz azîm şan, alemlerin Rabb'ı, sizin Rabbiniz Halık'ınız olan ben azîm şan, e, Efendim onu... Kadir gecesinde indirdik buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Bu surenin birinci ayet kelimesinde. Burada tabi onu ne demek? Enzelna hu. Hu onu demek. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Burada alimler demişler ki hu'dan maksat yani onu denildiği zaman inna enzelna hu. Onu indirdikten maksat. Kur'an-ı Kerim'i indirdik demek. E, tabi bu Kur'an-ı Kerim'in efendim biliyoruz ki Mek Mekki olanları var, Medeni olanları var, Hazer'de inenleri var, Sefer'de inenleri var, ayetlerin yani muhtelif zamanda, efendim muhtelif yerlerde inenleri var. İnna enzelnahu fi leyletil kadrdir. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik ne demek o zaman? Tabii bu Kur'andır. Buradaki ondan maksat Kur'an. Kur'an ne demek istiyor? Diyen alimler diyorlar ki Allahu Teala Hazretleri Kur'an kelamı levh-i mahfuzdan efendim kalemi ezelin yazdığı levh-i mahfuzdan semaya dünyaya ve efendim e, yazıcı meleklere Efendim, e, bu Kadir Gecesinde indirilmiştir. Ondan sonra e, öndeki bir dakika Kadir Gecesine kadar ki sene günlerinde olaylar üzerine efendim e, grup grup e, ayetler üçer beşer Necmen Necmen deniliyor Arapça, efendim e, Peygamber Efendimize öyle indirilmiştir. O halde anlaşılıyor ki bütünü Kadir Gecesi'nde indiriliyor e, toptan. Ondan sonra sene içinde parça parça müteferrik olarak e, e, olaylar üzerine Peygamber Efendimiz'e vahyediliyor. Cebrail Aleyhisselam tarafından bildiriliyor. E, bu rivayet var. Efendim bir de yani buradaki e, Enzel Nahudan maksat efendim e, Kur'an-ı Kerim değildir de bu e, Sürenin kendisidir efendim. E, onu kastediyor. E, yani enzelna cibrile bihaz isu cibrile bihaz Su're, bu sureyi indirdi demektir efendim. E, böyle de bu manada olabilir çünkü onu kelimesi geçiyor. Gelelim e, kadir kelimesine şimdi bu huzamı izah ettikten sonra. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir, onun manası hakkında da rivayetler var. Bir rivayete göre bu gece çok şerefli olduğundan, Kadir'ü kıymeti çok olduğundan leylet Kadir denmiştir. Çünkü efendim Allah işte bak, 83 yıldan daha fazla ibadet etmişçe bir sevap veriyor kullarına. Onun için Kadri kıymeti çok yüksek olduğundan, Leyle Kadir denmiştir. Demek ki Kadir kıymet manasından geliyor bu isimlendirme demişler. Bazıları da diyorlar ki Leyleül Kadir yani buradaki mukadderat manasıyla ilgilidir Kadir. Yani Allahü Teala Hazretleri efendim bu gecede mukadderatı takdir buyurup efendim melekleri indirdiği için efendim hatta Duhan suresinde bir ayet-i kerime var. İnna enzelnahu yine inna, inna enzelnahu diye geçiyor. Biz onu indirdik. Fî leyletin, mübareketin e, fiha yufraki külli emrin hakim yani emra min indina inna künna e, Duhan suresinin başında bu ayetler bazılarına göre belat gecesini anlatıyor. Bazılarına göre alimlerin, sahabenin bazılarına göre Kadir Gecesi anlatıyor diyorlar. Yani Kadir'den de olabilir, mukadderat manasından da gelmiş olabilir hasılı bu isimlendirme. Leyletülkadir <gülüyor> hayru min evşer. Bin aydan daha ayırlı olduğu müjdesi var. Onunla bayram ediyoruz. Sahabe-i gibi bizlerde, Hepimize çünkü bu müjde. Tenezzül melaiketi verruhu fihabi izni rabbihim. Melekler de, ruh da efendim bu gecede inerler yeryüzüne. Şimdi burada, melekler iner, tenezzül melaiketi melekler inerler, ve ruhu, ruh da iner. Bu er ruh, eliflamlı olarak, marife olarak, efendim, ruh da iner. Bu ruh kimdir? Nasıl bir varlıktır? Bu usta, deniliyor ki, yani Cibril aleyhisselam, efendim, İbn Abbas, radıyallahu anh'a, ee, ve efendim bazı alimlerden böyle rivayet edilmiş ruh efendim Cebrail aleyhisselamdır. Yani Cebrail aleyhisselam öteki melekler iner e, yeryüzüne manasına gelir o zaman. Ee, bazı kimseler de sahabeden bazı kimseler de buyurmuşlar ki el ruh efendim e, bir başka meleğin adıdır. Cebrail aleyhisselamdan bir başka daha başka olan bir meleğin adıdır. Bu Arş-ı Azam'ın yanındadır. Arş-ı Azam'ın yanında bütün melekler bir saf teşkil ederler. Bu ruh tek başına bir saf teşkil eder. Yani çok muazzam, çok mükerrem, çok kıymetli bir melektir. O melek e, bu gecede iner manasına gelir diyorlar. Efendim, e, demek ki çok muazzam bir mahluk olan, çok müşerref bir melek olan Er-Ruh isimli melek iner demekte de olabilir. Cebrail aleyhisselam iner demekte de olabilir. Bir izni Rabb'im. Tabii Allah Teala Hazretleri bu Ramazan'ın hürmetine lütfuyla, keremiyle kullarına ikram olsun diye, habibi edibi sevinsin, ashabı kiramı sevinsin, ümmeti Muhammed sevinsin diye onun emriyle oluyor bütün bunlar. Melekleri o, onun izniyle inerler yeryüzüne. Efendim minkülle emir yani fikirle hayır demek. Yani her türlü işten dolayı, yani her türlü hayrı getirmek için melekler boşuna gelmiyorlar. Yeryüzüne iniyorlar, müminleri tebrik ediyorlar, müjdeliyorlar, ilahi ikramları onlara getiriyorlar. Her türlü hayrı getirmek için iniyorlar. Selamun efendim, hiye hatta matla il Yani her bu gece selamet, selim bir gecedir. Yani her yönden selamette olunan bir gecedir. Selametlik olan bir gecedir. Efendim esenlik, efendim rahatlık olan bir gecedir. Ne zamana kadar? E, hatta matla-il fecir, fecirin doğuşuna kadardır. E, fecirin doğuşu ne demek? İmsak kesilme zamanı demek. Yani takvimlerde imsak kesilme zamanı diyoruz ya, artık oruç tutanlar yemek yemiyorlar. Oruca niyeti diyorlar, tamam diyorlar, ağızlarını çalkalıyorlar, oruç başlıyor. Ondan sonra namaz kılınıbiliyor. Yani orucun başladığı, sabah namazının vaktinin girdiği zamana kadar. Demek ki gece. Yani Kadir gecesi, akşam namazından başlıyor, imsakka kadar devam ediyor. Sabah vakti geldi mi, ortalık biraz daha karanlık bile olsa, bu lütuflar, hatta matla-il fecir, fecirin doğuşuna kadar kesiliyor ondan sonra asıl vakit kaçırılmış oluyor. Bütün gecelerin efendim son bölümünde üçte ikisinde yani akşam ezanından imsak vaktine kadar olan kısmı üçe bölersek özellikle aşı e, şey sülüs ve ahirinde son üçte ikisinde bazen yarısında hatta bazen üçte birinde yani biraz uyku uyuduktan sonra kalkıp tecavüz namazı kılmak zaten sevap. Çok sevap. O zaman güğün kapıları açılıyor. O zaman Allah'ın yine kullarına ikramları oluyor, nidası oluyor, efeni müjdeleri oluyor. O da şeye kadar. fecrin tuluğuna kadar. Yani geceliğim biraz uykudan fedakarlık yapmaya müslümanlar demek ki gayret etmeli, alışmalı, dikkat etmeli. Allahu Teala Hazretleri hepinizin ibadetlerinizi kabul eylesin. Ramazan'da Efendim Kur'an-ı Kerim'le sevginiz, ülfetiniz, ünsiyetiniz, onu okumanız e, çoğaldı. Kur'an-ı Kerim'e bağlılığınız artsın. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erin. Kur'an-ı Kerim'in manalarını öğrenin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyup yaşayıp, Kur'an-ı Kerim'in e, şefaat edeceği insanlar olmayı Allah cümlenize nasip eylesin. Tabi e, Ramazan'ın bir başka özelliği de, ikram efendim Müslüman'ın Müslüman'a öteki kardeşlerine ikramlarıydı. İşte bu ikramlar nasıl oluyor? İftara çağırıyorsunuz, öyle oluyor. Hediyeler veriyorsunuz, öyle oluyor. Sadakalar veriyorsunuz fakirlere, öyle oluyor. Zekatlarınızı veriyorsunuz, efendim farz olan efendim vazife, mali vazife, böyle oluyor. Demek ki çeşitli şekillerde ikram ve ihsanatınızı efendim birbirinize karşı lütuf ve keremlerinizi efendim bol bol göstereyeceksiniz. Her vesileyle herkese iyilik yapma, çalışmaya devam edeceksiniz, gayreti artıracaksınız. Hane halkında gayrete sevk edeceksiniz. Topluca hepiniz Allahu Teala hazretleri hepinizi ailelerinizle beraber lütfuna erdirsin. Çocuk çocuğunuzla, büyüklerinizle efendim baba Babalar, anneler, nineler, dedeler, halalar, teyzeler, amcalar, dayılar, akraba neyse efendim evlatlar, torunlar, sevdiklerinizle beraber hepinizi şu güzel ayın, şu manevi efendim büyük ikramların dağıtıldığı muhteşem efendim ayın her türlü bereketinden, hayırlarından istifade edenlerden eylesin, oruçlarınızı kabul eylesin, hayırlarınızı kabul eylesin, Kur'an-ı Kerim'e bağlılığınızı arttırsın. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi tanımanızı, anlamanızı, ezberlemenizi, bellemenizi, ahkamını öğrenmenizi nasip eylesin. Ömrünüzü Kur'an-ı Kerim yolunda Resulullah Efendimiz'in sünnetine uygun geçirmenizi nasip eylesin. Efendim, hüsnü hatimeler nasip eylesin. Bayramlara erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahü ve Merkâdül.